Merhabalar, Teknoloji Dünyası'ndan gelişmeleri aktardığımız podcast'imize hoş geldiniz. 21-27 Mart tarihleri arasında teknoloji gündemini konuşacağız. Ben Özkan Erden, yarım her zamanki gibi Levent Pekcan ve Murat Kamsız var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Ee, nasıl geçti hafta? Levent abi senden başlayalım her Teknoloji gibi. olarak çok çok geçen haftalara göre bana daha durgun geldi. İşte oyun açısından hareketliydi, Crysis 2 çıktı. Başka bazı haberler de var. Hepsinden bahsedeceğiz. Ee, dünyada da hani Türkiye İbrahim Tatlıses olayının şokunu atlattı. Ufak ufak dünyadaki hani Japonya krizine uyanmaya başladı. Ee, bu hafta daha çok konuşuldu Japonya konusu. Hani e, hatta hani İbrahim Tatlıses konusu hiç konuşulmadı diyebilirim. Ee, bakalım hani bu yaşanan global felakete yavaş yavaş uyanıyor Türk milleti. Senin tarafta nasıldı Murat? Benim tarafta sakin bir haftaydı ama eğlenceli bir haftaydı aynı zamanda. Şu AR drone helikopterini uçurduk ve onun lansmanındaydım. Epey e, zevkli bir lansmandı. Zaten e, ürünü de biz önümüzdeki e, günlerde alacağız ve burada da inceleyeceğiz. E, onun dışında çok sakin bir haftaydı diyebilirim. İsterseniz yine her zamanki gibi gündemi sıralayayım ben ilk başta. Daha sonra tekrar tekrar değerlendirmesine geçelim. Bu hafta biraz Farklı bir şekilde yol alalım. İlk başta Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirme evet. isterseniz. Daha sonra dünya deneyen onlara bakalım. Ee, i̇lk maddemiz Intel Capital Türkiye'de nokta koma 2,5 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Yabancı şirketlerin önünü açabilecek yatırım konusunda bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Bu konuya değineceğiz. İzlesene.com yasağı vardı bu hafta. İki gün süren kısa bir yasaktı. Erişim yasağı. Buna bakacağız. Murat bu hafta Satürn'ün Beyoğlu'nda açılan büyük mağazasını gezdi. Orada birkaç macera yaşadı. Bunları dinleyeceğiz Murat'tan. Ee, bir diğer çalışma Türkiye'deki ortalama internet hızının 1.11 megabit olduğu ile ilgili. İlginç bir konu. Buna değineceğiz. Ee, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen'in ilginç bir açıklaması var. Türkiye'de şimdiye kadar tek bir site kapatıldı. Neden böyle demiş? Buna bakacağız. Ee, Ülkemiz uygulanan çok ilginç yaz saati değişimi olayı var. Daha doğrusu parantez içinde bu rez rezillik diyebiliriz. Evet. Bunun yansımaları ne olacak? Ee, kim etkilenecek? Ne kadar etkilenecek? Buna bakacağız. Firefox 4 çıktı. Tarayıcı arenasında internet explorer 9'un duyurulması hemen sonra. Ee, bakalım dengeler nasıl değişecek o tarafta. Microsoft, dünya spam trafiğinin %39'unu kestiğini iddia ediyor. Haftanın kavgası Oracle, <gülüyor> Intel, HP arasında gerçekleşti. Evet. Oracle, Sun, Sun Microsystem'ı aldı. İtanyumu e, lekeledi diyelim. Evet. Arkasından Intel'in ortaklarının açıklamalar geldi. Bu kapışmanın detaylarına bakacağız. E, kayıt endüstrisi Limeware'den 75 trilyon dolar Yanlış değil. 75 milyon dolar tazminat talep etti. Bu şu ana kadar e, ki en büyük tazminat davası diyebiliriz. Tablet tarafında birkaç gelişmemiz var. Bunlardan ilki Google'ın Android 3.0 kodlarını son kullanıcıya kapatıyor mu acaba e, haberi. E, Blackberry'nin tableti Playbook'un hem Android hem Blackberry uygulamasını çalıştırıyor olması. Aynı zamanda... Ee, bununla paralel olarak biraz da dünyada tablet fiyat politikasında neler var onları değerlendireceğiz oyun dünyasından birkaç haberimiz var bunlardan Zynga'nın Xbox Live ile ilgili ciddi alınacak büyüklükte de değil açıklaması, Crash 2'nin çıkması var ve yıllardır ee, ertelenen <gülüyor> Dukyanu Camp Forever'ın Mayıs'tan Haziran'a ertelenme haberi var onun aslında haber olup olmadığı bile tartışılır. Evet. <gülüyor> ee, i̇sterseniz başlayalım. İlki Intel kapiteli iki 2,5 milyon dolarlık yatırım haberi. Nokta .com kimdir? Nokta.com e, aslında birçok Intel kullanıcısının e, belki farklı olmadan girdiği sitelere sahip bir internet şirketi diyelim. Neler var? izlesenecom var. E, blogçu var. Fotokritik var. Pasaj.com var. E, Sinemalar.com var. Oldukça ciddi bir trafik yaratıyorlar Türkiye'de. Özellikle blokçu ve izlesene.com içeriklerinden dolayı. Intel Capital, Intel'in yatırım yapan kolu diyelim 2,5 milyon dolar bir yatırım yapıyor. E, %9'luk yaklaşık hissesine. Bu da nokta.com'un değerinin 30 milyon dolar olduğunu bize e, gösteriyor. Şimdi bu önemli. Neden önemli? Bu yatırımın birçok kişiye göre yabancı yatırımcıların önünü açabileceğini gösteriyor. Çünkü Intel Kapital yatırım yaptığı zaman birçok yabancı yatırımda Intel Kapital nereye yatırım yaptı, bu pazarı bir inceleyelim diyecektir diye düşünüyoruz. Nokta.com e, için hayırlısı olsun diyelim. E, yani bize de gelir mi bu paralar? Ne diyorsun? Yani şimdi biz işin aslında yayıncılık tarafındayız. Yurtdışında baktığımızda mesela Wired e, Ars Technica 25 milyon dolar karşılığında satın almıştı, tamam. bünyesine evet. katmıştı. Tom Sarber yine çok yüksek rakamlarda Fransız bir yayına satılmıştı. O da e, ilk başta 120 milyon dolar gibi rakamlar konuşuluyordu ama bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam onlar da 12 ile 20 milyon dolar arasında bir, bir rakama şey, bir satılmıştı. Şey. O bir iki kez satıldı ya. Evet. Türkiye'de bence içerik sitelerine olan ilgi e, yatırımcı neslinde yok. Türkiye'de olan yatırım genelde fırsat siteleri, kapıları, alışveriş. İşte biz nereden ürün satarız da hani kazanırız gibi. Dolayısıyla bizim tarafa gelir mi çok emin değilim. Zaten bir programda söyledik yani ya, içerik sitesi yapmak akıllı adam işi değil diye. Evet. Hani para kazanmak istiyorsan öyle bir şey yapmayacaksın. Servis bazlı bir şey yapacaksın. Evet. Yani o tarafta herkes yatırımı yani ama herkes. E işte alışveriş siteleri üzerine, özellikle fırsat siteleri, kapalı devre alışveriş siteleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Ee, yani bizim tarafa çok zor. Murat senin konuyla ilgili söyleyeceğin bir var mı? Yok ama yani inşallah biri de geri bizi satın alır. <gülüyor> <gülüyor> ya bu aslında bu benim şu noktada ilgimi çekiyor bu haber. Çünkü Webraz sitesinde böyle milyon dolardan uçuşur genelde hep. Evet. O siteye ben ben, 2 milyon dolar, bu siteye bir buçuk milyon dolar ama 10 milyon dolarlar, yani hep bu sitede dolaşır, hiç dışarıda öyle bir şey gözükmez. Ee, bu sefer, e, Palavra değil, gerçek. Çünkü bir basın bülteni falan yapıldı ve hani Intel Kapital'in adı geçiyor. Hani e, üzerine rahatlıkla spekülasyon üretilecek bir firma değil. Evet. E, i̇lginç bir gelişme. Bakalım, e, e, Biz hani, Kullanıcılar olarak bir etkisini göreceğiz mi? Artı, yayıncı olarak da bunun yansımalarından bakalım bir etkisi olacak mı bize? Evet. Ee, aslında biraz yine nokta.com ile ilgili bu anlaşmanın yapılmasından iki gün evvel izlesene.com'a bir yayın yasa tedbir gelmişti, tedbir kararı. Tekrar açıldı, tekrar kapan tekrar açıldı. Yaklaşık iki gün süren bir süreç bu. Sebebini bilemiyoruz. Neden oldu? Yani nokta.com yetkilileri de bu konuda bir açıklama yapmamışlar. Eee e işte ama bu Türkiye'de internet yatırımı falan girişimi gibi şeylerin ne kadar hani havada kalan kavramlar olduğunu gösteriyor. Çünkü hani sen bir yandan basın bülteni yazıyorsun işte firmama iki buçuk milyon dolar yatırım dünyadan aldım diye. Fakat sen hani bilgisayar başında bu kelimeleri kaydeme alırken devletinin sitelerini kapatmakla meşgul. Evet. Hani nasıl olacak bu işler ben de merak ediyorum. Ee, Murat sen... Senin tarafıya geçelim. Hı -hı. Ee, bu hafta Saturn'daydın. Saturn evet. derken gezegen değil <gülüyor> <gülüyor> Artık dünya kesmiyor Dünya Hı. kesmiyor. Ee, neler başına geldi bir anlatırsan dinleyelim. Şimdi ya Aslında geçen hafta biz bundan bahsetmiştik. Saturn açıldı diye. Benim de oraya yolum düştü. E, zaten biliyorsun ben Cevat Kelle gibi gezdiğim için yanında her zaman ekipman olur. Dedim gideyim hiç birkaç tane fotoğraf çekeyim. Hatta bir iki de video çekeyim. Yayınlayalım onu teknosiyerde dedim. Yani teknoloji seyirinde bir 10 dakikalık bir bölüm yapalım dedim buna. Ee, gittim. Danışmaya gittim. Ondan sonra. Git, dedim ki burada fotoğraf çekilebiliyor mu? Yasak mı? Yok dediler. Yasak değil. Çekebilirsiniz. Ee, hayret. Evet. Ben de hayret ettiğim için zaten gidip <gülüyor> e, mağazanın o kat sorumlusunu buldum. Dedim ki böyle böyle yani fotoğraf çekeceğim. Ee, haber yapacağım. Yani. Sonunda ben söyledim. Yani haber yapacağım dediğim anda işler değişti. Soruştu, değil mi? Evet. Ama sen kaşınmışsın. Evet. Yani. <gülüyor> Halbuki çek git yani. <gülüyor> Ama şöyle bir şey var. Satürn'de yani her katta 3-4 tane güvenlik görevlisi Tabii. olan bir yer. Sürekli Tabii. kamera kontrolü yani başına dert almaya gerek yok. Tabii ya, yazıcı yapamazsın. Tabii o yapamazsın. Için. Zaten bizim kamerayı biliyorsun. Evet. Ee, gittim. Kat görevlisi kat görevlisi. Mağaza müdürünü buldu. Mağaza müdüründen gelen açıklama gideceksiniz. işte bizim Satürn'ün medya planlamasıyla uğraşan kişilerine. Evet. Onları aradım. Onlar da dediler ki bizim PR ajansımızdan onlara gidin inad ettim en sonunda ulaştım hepsine ondan sonra dediler ki evet çekebilirsiniz fakat ben yine e, biraz da tecrübeden kaynaklanıncaya şey, hemen gidip çekmeye başlamadım biraz bekledim sonra bir telefon daha geldi yine bir aracından dediler ki ya o iş öyle olmuyormuş e, işte biz politika gereği yanınıza birisini vermeniz gerekiyor aynen tahmin etmiştim evet e, yani ve şu çok komikti. Yani hep diyoruz, ya, diyorlar ya Türkiye'de gazetecilik öldü diye. Hakikaten bunu yaşamış oldum. Şöyle bir şey, ben bana sorular niye bana şöyle bir soru sorulabildi, Niye fotoğraf çekeceksiniz? Bizde var verelim. Değil mi? Çünkü o kadar Hazırlar. alışılmış ki, artık tabii, tabii. bütün basın mensuplarını haber servis ediliyor. Kimse evet. haber oluşturmuyor. Ya tabii benim mi? haber yapacağım, fotoğraf çekeceğim demek demem. Onların garibine gitti evet. Ben kendim mutafkız. Çekilmiş fotoğraf söylüyorum. var. Hazır tabii. yazılmış haber var. Hazır yazılmış haber var. Yani kullan, kullan. Evet. Ne karıştırıyorsun işleri? Yani, ya onu kullanacaksan bir defa kimden benim farkım kalacak? Herkes aynı haberi aynı fotoğraf kullanıyor. Yani. Şey anlatamıyorsun. Yani, anla yani karşı taraf PR ajansı medya ile ilişkili olan taraf şaşırıyor böyle bir şey olabileceğini. Yani bir insan gelip kendi e, ...haberini yazmaya şaşırıyor. Bu hale gelmiş. E, Bana, e... Ve şey de komik... ...yani yanınıza birinizi diye ...yani işte satürnün kocaman üç katlı bir yer... ...sen de salaksın kaybolursun... ...yanına bakıcı <gülüyor> verelim. Ben böyle de anlayabilirim i̇şte, bunu. Yani. Ama asıl nedeni biliyorsun. Asıl nedeni başka bir şey reyonların fotoğrafının çekilmesini istemiyorlar. Yani odur. Ya da hani mesela orada... E... Onların görülmesini istemediği bir detay vardı. Sen yakalarsın onu. O tam olarak ondan olmadığını tahmin ediyorum. Çünkü e, sonuçta benim haber yapmama engel bir şey değil o. Ben görürsem bu sefer de yazarım. Yani tepkik pratik o anlamda o bir işe yaramaz. Doğru. Esas neden ya yani, benim tahmin ediyorum bilmiyorum söylemediler çünkü. Yani reyonların yakın plan mesela atıyorum gidip de Sony reyonunu çekmemi bir şekilde istemiyorlar. Kendi içlerinde saçma bir mantığı vardır ama e, yani şey değil, bana söylenmedi. Ben sadece tahmin yürütüyorum. Çünkü bana şey söylemişler, genel plan çekebilirsiniz diye bir şey ben de oradan çıkardım bunu. Yani özel olarak gidip tabii Raylan'ın fotoğraflanmasını pek tercih etmiyoruz. Zaten ben de genel plan çekecektim gerçi de. Ha. Ama ne oldu sonuçta? Dediler işte size yanınıza birinizi vereceğiz. İyi dedim çarşamba günü oradayım. Yok dediler çarşamba müsait değiliz. İyi dedim siz biz ararız dediler. aramadılar da. Ben sonra geri döndüm ulaşamadım. Dolayısıyla kaldı yani fotoğrafını çekemedim sadece dolaştım. Peki Murat şöyle bir teklifle karşılaşsın mı? Ee, yayınlayacağın haberi de önceden biz bir görmek isteriz. Söylemedim, so söylemediler ama so öyle bir şey kesin gelecek. İş yani yani o noktaya gelmedi. gelmedi gelirdi yani, kesin gelirdi. Ya i̇şin ilgi tarafı şu Benim takıldım. Ee, Satürn'ün bir PR ajansı var. Fakat sana döneceğiz diyorlar, dönmüyorlar. Evet dönmüyor. Yani niye bu işi yapıyorlar ben anlamıyorum yani. yani. Şaşırma, Özkan. Ben hani şimdi Murat Satürn'de gördüklerini de aktaracaklar. O yüzden çok uzun bölmüş ama Murat'ın yaşadıklarını Aynısını ben yıllar önce vatanda yaşadım. Üstelik ben vatana hani şimdi Murat oraya teknoseyir olarak, basçek olarak, PC Labs olarak gitti. Ben Hürriyet adına gittim. Yani ki Hürriyet Türk basınının amiral gemisidir. Hani beğenilir beğenilmez. Hürriyetten görevli olarak gittim ve yine bana fotoğraf, aynı şeyler hani fotoğraf çektirilmedi. Daha sonra reklam ajansı bulundu falan. Aynı Murat'a söyledikleri gibi geniş plan çeken Dendi. Yanınıza birini verelim, yanınızda birisiyle dolaşın dendi falan. Tamamıyla aynı politikalar. Ve yani bu yasak, hani yasak hemşerim ama niye desem aslında o yasak koyanın da çok bir fikri yok. yok. Ama işte yasak abi çekmeyin hmm. Babadan ola geçen bir gelenek olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki ne gördün? Hani bu, e, orası satür şeyin içinde e, büyük bir, bir, bir alışveriş merkezinin bir parçası evet. aslında. E, Alışveriş merkezleri beni herhangi bir alışveriş merkezine gözümü bağlayıp koysan nerede olduğumu bir anda anlayamayabilirim. Hepsi birbirine benziyor. Çünkü. Doğru. Burası da benziyor ama biraz en azından Beyoğlu'nun dokusuna uydurmuşlar. O açıdan iyiydi. Ee, bu alışveriş merkezinin işte yeme içme bölümleri şu anda yapılıyor. Hmm. Bu sen söylemiştin tozdan şikayet vardı. Yani. Demirören e, alışveriş merkezi orası binası. E, o kaynağı kadar yapılan üst katlardaki çalışmalar yani o orada duruyor e, kötü ve satürnün yürüyen merdivenleri çok ciddi şekilde gıcırlıyor bu toz yüzünden daha yeni e, sistemler tozdan gıcırlayan bu acele yaşta. ki niye açsın bitmeden açılmış yani, ki ben de anlamadım yani. içeride şey var o da anlamsız virgin megastore var hmm. biliyorsun meşhur e, iki katlı ilk katında kitaplar var Tam orası güzel ikinci katta elektronik mağazası oradasın her elektronik eşya satürn'de de satılıyor Şimdi sen Doğru. o zaman Virgin olarak ikinci katı niye açtın? Fiyat farkı var mı acaba? Valla benim gördüğüm fiyatlar yakındı da Yakındır. işte e, şeyde Kampanya cinsi şeyler var tabii. Hmm. E, ne tabi sonra en son geldim. Zaten çok fazla bir şey yok. Üç katlı bir yer. Gerçekten büyük. Yani orası yapılırken ben ne kadar kazdıklarına bak. Görmüştük. Biz evet. görmüştük. Yani evet. zannedersin ki metro ile birleştirecekler. Öyle derin kazıyorlar. Yani Arz'ın merkezine evet. seyahat <gülüyor> durumu vardı <farklı gülüyor> orada. Veğer Satürn'ü yapıyorlar. <gülüyor> e, çok büyük, içinde her şey var ve e, güzel tarafı her markanın, büyük markanın kendi standları var. Ürünleri güzel. deneyebiliyorsun, bu çok güzel. Gel, yani Mesela fotoğraf virayında hakikaten alıp fotoğraf makinesini, et fotoğraf çekiyordu ve orada lensleri takabiliyorlardı. Güzel. E, İnşallah bozulmaz öyle gibi. Tabii, işte Sony ile gözlük kullanabildiğin bir bölüm vardı. 3 boyutlu gözlükleri deneyimleyebiliyorsun ve hi-fi sistemleri deneyebiliyorsun. Hmm. Ve inanılmaz aksesuar var. Kablolar, şu en ufak kablodan işte güzel son model kulaklıklara kadar her şey var. E, beyaz eşya, her beyaz eşya da dahil buna. E, çok büyük bir mağaza ve bölgede onunla yarışabilecek bir elektronik mağazası zannedersem yok. O yakın mesafede. Dolayısıyla olanları da etkileyecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani orayı bir kere gördün mü? Şey aklına yatıyor. Yani bir şeye ihtiyacın oldu mu? Ya Saturn'de bulurum hmm. diyebileceğin kadar büyük bir yer. Peki OEM tarafında güçlü mü bizim hani bilgisayar Vallahi, parçası dediğimiz parçaları tarafında. da gördüm ee, böyle güzel kutularda işlemciler satılıyordu. böyle yani şey bildiğimiz o o, o tarafta klasik ve satılıyor işlemcide satılıyor ekran kartı da satılıyor çünkü o tarafta biliyorsun en güçlü bilgisayar parçaları konusunda dünyanın tarafın en güçlü zincir mağaza Vatan şimdi, şimdi neden Vatan bir kere fiyat konusunda iyiler ee, ikincisi gelen ürünler mesela diyelim ki GTX 590 duyuruldu. Piyasaya sürüldü. Biliyorsun ki gittiğinde vatanda bulabiliyorsun. Yani öyle bir imaj oluşturduğu vatan. Hı hı. Üçüncüsü de çeşitlilik tabii. O yan taraf açık söyleyeyim Satürn'de o, o konuda çok böyle iddialı bir durum yok. Hı. Ama genel olarak orası büyük bir elektronik mağazası. Evet. Ee, i̇nsanların ayarının kesinlikle alışacağını düşünüyorum oraya. Çünkü çok merkezi bir yer hakikaten. Yani Best Buy çıkarken Satürn tam 12'den vurmuş bana göre. Yani ee, o yüzden başarılı buldum. Herhalde biz de uğrayacağız oralara sık sık gibi geliyor bana. Çünkü ha hakikaten evet. yani bir şeye ihtiyacın da olduğu zaman e, çok ulaşım nedeniyle hemen elinin altında olan bir yer. Bakalım. Güzel. Ee, bir sonraki maddeye geçeyim. Ee, Google'un bir araştırması. Topladığı verilerden ortaya çıkan bir sonuç. Türkiye'deki ortalama internet hızının 1.11 megabit olduğunu gösteriyor. Ee, bu Google'un oluşturduğu veriler... Şimdi kimler var. En altta Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye var. Yukarı doğru çıktığımızda işte İtalya yaklaşık 3 megabit, Fransa yaklaşık 4 megabit, Bulgaristan komşularda yaklaşık 5 megabite yakın, Amerika'da yaklaşık 5 megabitte, en tepelerde Danimarka bulunuyor. Kaç megabit? Ee, o da 8 megabit. Olur. Şimdi listeden bir Japonya'yı seçeceğim, onu merak ediyorum ama Japonya iyi göremiyorum. Ee, şimdi Türkiye'deki bağlantı hızlarını yurt dışı e, sunucularla kıyasladığımız zaman, yani yurt dışa çıkışa baktığımız zaman gerçekten düşük. Yani Hatta bir dönem Türk Telekom yurt dışı çıkışımız şu kadar gigabit bölü saniye oldu diye raporlar verirdi. Artık onu verilere ulaşamıyoruz. Evet. Hatta öyle bir duruma geldi ki YouTube kapalıyken yurt dışında video izlemek sorunsuzken Youtube yasağa kalktıktan sonra, mesela BuzzChain's Yurtdışı'na orada videolar yüklüyorduk, birden videoları izleyemez hale geldik. Yani Türkiye'nin yurtdışı bu kadar kötü. Bu kadar kötüyken elde edilen verilerin böyle çıkması normal. Yani bu habere şöyle bakmak lazım, btnetin yayınladığı bir haber bu. Türkiye'nin ortalama hızı 1.11 megabit değil değil de sonuçlu olmalıydı. Türkiye'deki yurtdışı çıkışları rezalet. Evet. Bunun... Eş anlamlısı bu. Ya da şöyle de diyebilirsin. Yani Türkiye'de o hız tamam 1.1 de bu, acıklı taraf şu, insanlar 8 megabit'e kadar alıp yine aldıkları hız bu. Tamam. Yurt dışında evet. Hatta bir hatta birçok servisinde attık kullandığımız yurt dışında olduğunu düşünürsek Yani YouTube, ne bileyim, hangi neye giriyoruz? YouTube açıldığında bizim internetimiz etkiliyorsa demek ki herkes YouTube'a giriyor, yani. Facebook'a giriyor. Ya bunlar yurt dışında. Demek ki biz onlara yaklaşık bu hızlarla bağlanıyoruz. E, yurt içinde genelde sorun olmuyor ama yoğun saatlerde yine oluyor, oluyor. E, sorunları gördüğümüz Yani, yani zaten oluyor. hep işte herkes bu şeye dönmeye başladı. E kadar kelimesi evet. bütün servislere geldi. O yüzden bir bakıyorsun 5 megabit'e düşmüşsün. 5 yani. megabit sen 2'ye düşmüşsün. Artık alıştık yani. Şey oysa filanca megabit'e kadar şeklinde bir ürün satılması tamamıyla yanlış. Evet yani, tabi. Minimum değer belirtilmeli. Tabii. Daha önce yakın zamanda yurt dışında bu konuda mahkeme kararları çıktı. Tabii, tabii. Bir minimum değer belirteceksin. Tabii. Böyle ne çıkarsa bahtına Tabii yani araba alıyorsun dört tekerleğe kadar yol. Yani o şey zaman da ben de şey kesemden ne kadar çıkarsa o kadar öderim. <gülüyor> yani <gülüyor> şu kadar şuraya kadar öderim. Saçma sapan bir uygulama işte. Ee, bir sonraki ilk açıklama. ...Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı... ...Saçmalıklara devam ediyoruz. <gülüyor> ...İnterdere Başkanı Osman Nihat Şen'in... ...Türkiye'de şimdiye kadar... ...tek bir site kapatıldı. Açıklaması. <gülüyor> Şimdi olayın detayını ben söyleyeyim sonra yorumları alalım. Ee, açıklama şu. Kamuoyunda içeriğin çıkartılması... ...yasak, sansür, erişim engelleme, kapatma... ...ve uyarı kaldığı kavramı karıştırılıyor demiş. Arkasından şunu demiş. Türkiye'de bugüne kadar sadece bir tane... web sitesi kapatıldı. O da... 2007 yılında. Ee, devletim e, adı altında. Adında Devletim geçiyor. E, olan site içerisinde Devletim.com.tr'ymiş hatta. Porno içerik yayını yaptığı için o kapatılmış mahkeme kararıyla. O da muhtemelen e, com.tr uzantısı OTT'ün elinde olduğu için evet. alan adının şeyini durdurmuşlardır. Yürütmesini durdurmuşlardır. Atıyorum devletim.com Türkiye yayın yapan bir site olsaydı, fakat yurt dışındaki sunucuda ya da mesela yurt dışında hizmet veren bir alan adı sunucu almış olsaydı kapattıramazlardı. Evet. Ee, şimdi teorik olarak bakıldığı zaman e, bu açıklamada bir gariplik yok. E, Kapatılma yok, yasak var, erişime yasak yok. Zaten bizim kapatılma derken dediğimiz şey de aslında erişime yasaklık Yani aslında burada bir kelime oyunu var değil mi? Kelime ki? oyunu yani yaptıkları şey hani insanlarla dalga geçer gibi hakikaten Aynen. kelime oyunları yapmak. İşte efendim kapatmıyoruz da yayınını engelliyoruz. Biz aslında hiç site kapatmayız. Tabii, tabii. Ee, yani ne diyorsun ya? 22 bin şimdiye kadar uyarı yapmışlar. Hani e, ha kapatırım bak şeklinde. Ama... Yani kendi hani şey diyor ya insanlar kavramları karıştırıyor diyor ya aslında bu Sayın Nihat Şen bence kendisi e, aktif olarak bu kavramların karışmasından sorumlu. İşte e, ya onlara bakarsan işte Türkiye'de internet günlük güneşlik, site kapatma yok, sansür yok, işte Amerika'dan daha ileri bir basın yasası var Türkiye'de falan. Yani bir farklı bir bakış açısı. Şeyde, yani abi. bize konuşturtmasınlar yani, yani. Bu site yasakları bilmem ne, böyle böyle e, konularda e, sınırımızı bozmasınlar hani bizi de kapatacaklar konuşursak Doğru. gerçekten düşündüklerimizi söylersek. Ekşi Sözlük'te kelime oyunu cin endiriler diye bir şey var. Bu <gülüyor> tam yani. oraya uyanmış olur. işte. Bir sonraki rezillimize geçelim mi? <gülüyor> geçelim. <gülüyor> o da e, yine bizim ülkemiz tarafından uygulanan Oo. belli standartlara evet. bağlı olan yaz saati değişiminin değişmesi. <gülüyor> Bağlı olarak başka bir tarihe kaydırılması. Şimdi olay nedir? Ee, bu hafta sonu pazar günü olan 27 Mart'ta olan YGS sınavı e, var 27 Mart'ta. Evet. Saat değişikliği normalde 26 Mart'ta. Cumartesini pazara bağlayan gece yapılıyor. Evet. Fakat işte öğrenciler saatini almayı unutur. Sınava gidemezler, yetişemezler. Tekrar sınava yapmak zorunda kalırız. Şeyinden dolayı ne diyorlar? Biz bunu bir gün erteleyelim. Cumartesiyi pazara bağlayan gece değil de pazarı eee bağlayan gece olsun. Değil. Olsun diyorlar. Biz sevgili bakanlar. Fakat sorun şu. Bilgisayar sistemlerin hepsi kullandığımız cep telefonları dahil olmak üzere daha önce aldığımız biletler, uçak biletleri her şey dahil olmak üzere bunların hepsi cumartesiden pazara geçerken yani standart olacakmış Dünya gibi. Standartı bu. Evet. Hani bu Buna göre ayarlanıyor. ...dünyaca uygulanan bir şey. Hani bir, birilerinin keyfini koyduğu Türkiye'ye özel bir uygulama değil. Evet. Ama sayın bakanların bundan haberi yok işte. Dünya bizden iyi mi bilecek abi? Yani bir gün... Ya zaten şey çok ettirsem Murat... ...geçen senelerde de bir... ...ya biz bu yaz saatini kullanmayalım hmm. diye bir şey çıkarttılar. Yani bu hükümetin bir e, takıntısı var bu kavrama. Fakat şunu anlamıyor. Bu global bir şey. Yani bunu e, bir önceki hükümet yapmadı. Ya da işte... E, Birisi keyfine koymadı. Bu tarihler küresel olarak belirlenmiş ve bunu değiştirmeye kalkarsan asıl problem o zaman olur. Tabii. Ama bir türlü anlamıyorlar ve bu sefer de işte başımıza böyle bir e, iş çıktı. Microsoft bir çabalara girişmiş. Yama çıkarmış ama manuel yama. Otomatik güncellemiyor yani, sisteme. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. Hani kim yüzlerce sistem var kim işte başına geçip hepsini... Ya, ya şimdi şöyle bir şey olacak. Bir Birçok, hani birçok değil, hani bilgisayarlar ve yani sırf bilgisayar değil, hani bugün gömülü sistemler dediğimiz şey, asansörün de bilgisayarı var içinde, evet. uçaklar bilmem her şey cumartesi akşamını, cumartesiyi pazara bağlayan gece, gece bu sistemler, gece 3'te mi 4'te mi bilmiyorum, bir saat kendilerini otomatik olarak ileri alacaklar bütün dünyaya uydukları için. Evet. Fakat Türkiye devleti almayacak. E, Valla pazar günü oluşacak karmaşayı düşünemiyorum. Ben mesela havalimanlarını ben biraz yani, yerletmeye çalışıyorum. Yani pazar da. günü ben de mesela saati bilmeyeceğim. Hani çünkü bazı cihazlarım kendini ileri almış olacak. Bazıları hani <gülüyor> manuel olan cihazlar beni bekleyecek ve pazar günü saat kaç bilmeden. Neyse ki pazar günü hani evde otururuz da <gülüyor> şu da var. Mesela Dark Hardware okuyucularının bir kısmı bu olaya hani hem bu olayın saçma sapanlığına Öfkeleniyorlar. Hem de şuna öfkeleniyorlar. Ya biz gerizekalı mıyız? Hani bir saati ileri almayı beceremeyecek miyiz? Hani YGS'ye girecek olan arkadaşlar. Evet. Ya bize gerizekalı muamelesi yaptılar diyorlar. Haklılar. Hani sonuçta ne yapılırdı? Ben daha önce yaz saati uygulamasıyla çakışan sınavlara girdim. Çok rahat hatırlıyorum. Ne oldu? Saatimizi akşam ileri aldık. sınavda da öyle girdik. Evet. Ha, ama tamam bu bir karışıklıktır hakikaten. Baş ağrısıdır. E, sınavın tarihi değiştirilirdi. Sınavın tarihi baştan niye o gün konuldu? Yani. Esas o Yani herhalde ÖSYM çok böyle bilimsel bir hesap evet. yaptı. Yıldız hesaplarıyla. Yani evet, de evet. Kum değil, şey, atom saatleri. Yani. Yani. <gülüyor> ya şöyle bir yani şey var. Şey tarihlere bakıldığı zaman şey gözükmüyor. Yani ne gözüküyor tarihlere bakıldığı zaman? 23 Nisan tatil. 19 Mayıs tatil hangi güne denk geliyor? Bizim takvimlerimizde ya da iş planı yaparken hiçbir şekilde çok ciddi kararlar verirken burada işte yaz saat uygulaması sanki ya da saat uygulaması o oturur bilgiler yok. yani bu tamamen şeyden kaynaklanıyor. Yani hani 2000 yıl sendromu olayı vardı ya. Evet. Orada işte çok ciddi sorunlar olacak dendi. İşte herkes her felaketler azladı kendi. Fakat o felaket sinaryoları o kadar erken kuruldu ki evet. 90'lı yılların başında. Herkes kendini hazırladığı Sistemler kendi bir türlü o işler halledildi. Yani buradaki sorun mesela ya pazar günü uçan var benim. Normalde saat 12'yi almışım. Şimdi benim saatim almayacağım. Türkiye saatiyle o zaman 11 olacak. Evet. Uç Yurt dışından gelen bir yolcu aktarma yapan veya vesaire. Bunların suçu ne yani? Hani çok orada ciddi karmaşa olacak. <gülüyor> ya, yani pazar günü havaalanında bulunmak istemem. Evet. Ya yani da orada görevli olmak istemem yani. Şey hatırlayalım, yaz saat uygulaması aslında bize geçmişte yine yanlış yapılıyordu. Saat gece 1'deyken 12 alıyorduk. Hmm. Yani gece 1'deyken <gülüyor> bir saat geliyorduk, hop yine bir gün önce tekrar çok ani bir şekilde yaşayıp bir gün sonraya geçiyorduk. Bir, birkaç sene evvel önce alındı gece 3'deyken evet. iki alım olayı. Ee, bu da bir diğer kaos. Ya değil? yaz saat uygulamasının hakikaten hani yararlı olup olmadığı konusunda dünyada da tartışmalar var. Evet. Hani bu geçenlerde işte bizim 2-3 sene önce bizim bakanların da bu konuya kafasını takmasının nedeni aslında bu hani dünyadaki tartışmaların yansıması. Tamam bu konuşulur da bu böyle bakanlar kurulu kararıyla falan biz yaptık bizde de böyle olacak diye bir şey yok yani bu küresel bir şey. Değiştirirsen bütün dünyada Tabii değiştirir. Abi şu tarihini değiştirmek daha kolay değil mi? <gülüyor> yani doğru yani, <gülüyor> yani işte ee, ne diyeyim Allah akıl fikir versin. <gülüyor> Bize <gülüyor> ee... de sabır versin. Şimdi Türkiye'deki gelişmeleri bitirdik. Ee, dünyada neler olduğuna bakalım isterseniz. 4. İlki Firefox 4'ün çıkması. Hey. Ee, <gülüyor> Birçok kullanıcı tarafından benim de sevinçle karşıladığım gelişme oldu. Ee, neden? Internet Explorer 9 geldi. Hızlı geldi. Performansı iyi. Hızlı açılıyor sistemde. Tasarımı sade vesaire. Ee, Chrome zaten sürekli güncelleniyor. Evet. Google Chrome sektöre bazı... Yenilikler getirdi. Bunlar nelerdir? Birincisi sadelik. İkincisi hız. Üçüncüsü her tap için, her sekme için farklı işlem başlatma olayı. Böylece 20 tane pencere açtığımızda hangisi çökerse o gidiyordu. Diğer evet. pencereyle karışmıyordu. İntern Explorer 9 çıkmasıyla beraber benzer konsepti izledi. Bunlar nedir? Sadelik konusunda inanılmaz sadeleşmiş durum İntern Explorer 9. Standartlara daha fazla destek veriyor. HTML5 konusunda. Ee, her sekme için farklı işlem başlatma olayı Internet Explorer 9'da da var. Ee, Firefox 4'ü bekliyorduk biz ne olacak diye. Evet. Firefox 4. sürümü güncellendi. Firefox sürümlerinde her zaman e, karın ağrısı yapan şey şu olurdu. 2'den 3'e geçerken, 1'den 2'ye geçerken bunları yaşadık. Kullandığımız eklentiler çalışmazdı evet. belli bir süre. Fakat Firefox... Bu sefer 3'ten 4'e geçerken şöyle bir akıllılık yaptı. Beta süreci çok uzattı. Biz beta 1, beta 2, beta 3 çıkar. Bilemedim beta 4 çıkar. Arkasından RC1. Yani ön final, final hazırlık sürümleri çıkardı. Fakat evet. bu sefer beta 12'ye kadar çıktı. Ama RC'ler e, çok eksik geldi bu eksik sefer. Eksik kaldı ama mesela 12 sürüm olunca bu sefer eklentilerin hepsi hazırlandı. Hazırlandı. Yeni sürüme. Şimdi ben güncelleme yaptım sistemimde. Eee bir çalışma eleklentim yok kesinlikle. Ben 3'e geçerken hatırlıyorum, hmm. kabustu. Öyleyle. Bende 2 tane var. Çalışma Güncellem eleklentim. iki 2 tane var. Hatta birisi Net Framework plug falan ama hmm. güncellenecektir. Evet. evet. Ee, dolayısıyla Firefox 4'ün gelmesi sevindirici. Hız konusunda geliştirmeler var. Var. Bu biraz önce bahsettiğim her sekmeye farklı işlem açma olayı Firefox 4'te yok. Fakat Firefox farklı bir gelenek getiriyor, farklı bir sistem getiriyor. Her sekme için farklı bir işlem başlatmıyor. Ancak yeni bir sistem deniyor. Tam teknik detayını ben de tam okumadım fakat çöktüğünde o sekme çöküyor pencere. Tüm Firefox'u hmm. çökertmeyen bir sistem yapıyorlar. Güzel. Bunun bellek kullanımda avantajlı olduğu belirtiliyor. Şöyle bir şey gördüm ben. Chrome'un tabları kullanış şekli hem Firefox hem Internet Explorer tarafından taklit edildi. Birebir. Yani Biri demek bir. ki Chrome o orada daha doğru evet, e, yapmış. yapmış. Aynen taklit edilmiş çünkü evet. şu tabların üstte alınması. Evet. Title, title bar dediğimiz yere alınması. Çok ilginç geldi bana. Chrome doğrusunu yapmış demek ki. Tartışmasız hepsi kabul ettiğine göre. Chrome'un bir doğru yaptığı şey de şuydu. Adres çubuğu aynı zamanda arama çubuğuydu evet. Chrome'da. Firefox'da da şu anda birebir bir aynı. Internet Explorer 9'da da aynı. <gülüyor> yani bir standart şu anda ...oturmuş gibi gözüküyor. Ya yani ben hoşuma gitti açıkçası adres çubuğunun arama çubuğu olarak olması Firefox 4'te. Beğendiğim özelliklerden bir tanesi. Birazcık yalnız bana şöyle geldi. Ee, Internet Explorer 9 çıkınca Firefox Mozilla bir anda paniğe kapıldı. Firefox'u hemen paketleyip sundu gibi. Çünkü bizim beklediğimiz bir RC1 vardı. Biz bir RC2 sürümü falan da bekliyorduk. Onlar bir anda Final gördük. gördük. Evet. Bence biraz Internet Explorer e, basınç yara, baskı yarattı. Fakat çok iddialı indirme sayıları var. Çok ciddi. Şeyin, evet. Kapışıyorlardı. Hatta interaktif Firefox'un bir sayfası var işte öyle evet. dünyada nereden indirildiğini real-time görüyorsun evet. falan. Galiba evet. Firefox geçti. Tabi tabi geçti, geçti. İnternet Explorer. Tabi rahat şekilde geçti. Ee... Tabi şu var, İnternet Explorer Windows XP ile çalışmıyor. Doğru. Bu Firefox'un öyle sınırlamaları yok. Doğru, aynen öyle. Sen kurdun mu Murat Ben de kurdum. Program açılışı yani Firefox'un kendi açılışı bana daha hızlı gibi geliyor şu anda. Hı hı. Ben sizin aksinize Chrome ve diğer e, tarayıcıları kullanmıyorum. Ben hep Firefox kullanıyorum. Ben de öyleyim. Dolayısıyla bir şaşırdım açıkçası kullanırken ama çabuk alıştım bu yeni yapıya. Hı hı. E, şu anda da memnunum açıkçası. İşin geç tarafı şu. Firefox 3'ten 4'e geçenler çok şaşırdı. Chrome'dan Firefox 4'e geçenler şaşırmadı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ilginç bir durum var. Bu arada hala %3 zannedersem Internet Explorer 6 kullanan varmış Türkiye'de. Evet. Artık yes. onları da gidip evlerine de döver ikna edeceğiz. Bırakmaya bilmiyorum. Geçen gün bir yerde otururken bir tane yaşlı amca geldi. Evladım dedi şeye bağlanamıyorum. Kaptı suzağa bir, bir yardımcı olur musun? Tabii ki dedim hemen yardımcı olayım dedim. Hayatında gördüğüm en antika ve dandik bir notbuktu bu. Etraf, dizüstünün her tarafı kağıtlarla kaplı. Her yerde notlar var. Ekranı görmek için kağıtları böyle kaldırmam gerekiyordu oh, vesaire. Oh, oh. ee, İnternet Explorer 6 vardı. Ee, virüs zaten hırla Gani. bilgisayarda. Bir sürü süper verir. Ee, Bilgisayarın çözümlü 1224'de 768 notluk. Eski notluklardan. Ekrana yüklenen Toolbar'larından, araç çubuklarından ekran 300 piksel kalmış yükseklik olarak, yani evet. e, nefret ettim işte bir şeyden. Ama Internet Explorer 6. Internet Explorer 6, evet. İşte. evet. Ayaküstü Firefox'u dedik orada. <gülüyor> sabit olmuş. E, Microsoft, dünya spam trafiğinin 139'unu kestiğini Kesmiş. Bana ben e, çok ilgimi çekti bu haber. Baktım detaylarına, işte bir Rustak ya da işte Rustak diye bir bot ağı varmış. Spam ağı varmış. 2 milyon zombi bilgisayar. Hı. Yani 2 milyon bilgisayarda bu bot ağının client'ı, istencisi yüklü ama kim sahibi farkında değil. 2 milyon bilgisayarlık bir ağ istenirse günde 30 milyar spam mail yollayabiliyor. Şimdi Microsoft bu ağı durdurmak için harekete geçmiş. Öncelikle bu Hani zombileri yöneten kontrol bilgisayarları var. Bu bilgisayarların evet. yerlerini buluyorlar. Bazılarını hani fiziksel olarak baskınla el bilgisayarı ele el geçiriyorlar yani. polis baskınıyla. Bazılarının kullandığı ISP'lerle irtibata geçip bu kontrol bilgisayarlarının bulunduğu IP'leri işte boşa çıkartıyorlar. Hı -hı. Bir yandan da bu kontrol bilgisayarları Çin'de otomatik olarak hmm. Domain Registre diyor. Slave'lerle, hmm. slave köleleriyle, zombilerle iletişim kurabilmek için. Çin'le irtibata geçip ve işbirliğine gidip bu otomatik Domain Registration mekanizmasını engelliyorlar. Ve hmm. Microsoft diyor ki bu ağ dünyadaki spam trafiğinin %39'unu yaratabiliyordu. Ben bunu hmm. durdurdum diyor. İlginç bir detay var. İşte Microsoft bu operasyonu yaparken işte partnerleri var. İşte Amerika'daki federal hükümetin şeyleri, durumları, kurumları. işte yok işte ISP'ler, bir üniversite, işte Çin, Çin'in Domain Registration, Mersi, mercileri falan. Bir de Pfizer ilaç firması. Ne ilgisi var onun? Niye? Ben bunu görünce şey dedim yani Pfizer acaba işte bilgisayarda da antivirüs mü falan çıkartıyor. Hayır Yapılan spamların çok büyük bir kısmı Bilagra yeah, Doğru <gülüyor> Dolayısıyla Pfizer da hani bu işin artık elini koymak gerektiğini hissetmiş Taşın altına elini sokmak gerektiğini hissedip Destek olmuş bu operasyona Bakalım daha önce de böyle büyük operasyonlarla işte spam volümünün şeyinin hacminin düşürüldüğü oldu Ama yine hani zıplıyor eski noktasına İnşallah kalıcı olur Bakalım Spam konusunda Geçen hafta bir bölüm yayınlamıştık Fırsat siteleri diye evet. e, Son dönemde Türkiye'de spam trafiğinin arttığını düşünüyorum <gülüyor> Siz o konuda Vallahi Fırsat sitelerinden hala hani, hani Biz yayın yaptık diye duracak değildi zaten Geliyor yeni siteler açılıyor evet. <gülüyor> Yeni fırsat siteleri açılıyor Her açılanda spa, Mailini basıyor Üyemiz olduğunuz için bu maili yolluyoruz diye evet. O konuda çok ilginç Bizim bazı okuyuculardan da Bilgiler geldi. Hani biz şey konuşmuştuk ya ucuzetin yahnesi durumu mu var diye. Evet. Hani okuyucu yorum e, sitede de izleyicilerimiz okuyucu yorumlarına baksınlar. Tekno seyirde kendi deneyimlerini aktaran okuyucular var. Ayakkabı balık sahte çıkanları okuyucu. Yani e, başka bir okuyucumuz mesela Dar Karviyede şundan şikayet ediyor. Bir e, masaj hizmeti almış. Hı hı. Fakat o hizmeti adam çalışıyor. Hafta gün içinde hafta içi gün içinde bu hizmeti kullanamıyor. Hafta sonu kullanmak istediğinde de şey diyorlar siz hani kampanyacılara şey yok öğleden sonra pardon hafta sonu değil de mesai saati dışında kullanmak istiyor. Şey diyor firma hani kampanyacılara mesai saati dışında bu hizmeti vermeyiz. Adam diyor ki şimdi ya parasını verdim bu hizmeti satın aldım hiçbir şekilde kullanamıyorum. Paramı da vermiyorlar geriye. İşte gariplikler ya çok kısa sürede bu fırsat seteciliği işi can yakmaya başladı. Yakında görürsün çoğu ıı, teker teker dökülecek dökecek. ya da ıı, klasik yani çok alıştığımız şey, devlet bunları kapatacak yani <gülüyor> böyle hiç şaşırmam yani evet. çünkü 2-3 tane böyle şey giderse mahkeme açılırsa dilekçe şey giderse ıı, neymiş bu fırsat diye bir vuruşta uçururlar. Ya, yani bizim devlet biliyorsun trendi çok uzaktan takip ediyor Levent Efendi yani. yani bu sektörün yeni bir sektör çok ciddi paraların kazandığı çok ciddi vergilerin döndüğü e, hindiklerin yapıldığı bir yer olduğunu fark ettikleri zaman üzerine düşerler diye umarım. Tabi tabi tabi. Neyse. E, haftanın kapışması. <gülüyor> Oracle sanı alıyor. E, Oracle da diyor ki İtalya'nın ölüyor. Ya yani şimdi bu hakikaten haftanın kavgası. Bizim sektörün tadı tuzudur. Evet. Bu sefer biraz büyük çaplı bir kavga. İşte San malum hani e, sunucu üreten bir firmaydı ana olarak işte Oracle database üreticisi sanız satın aldı. Ve Oracle geçen bu hafta hani içinde bulunduğumuz işte geçen haftaya da şöyle bir gereksiz bir açıklama yaptı. <gülüyor> Efendim Itanium zaten ölüyor. Biz artık Itanium'a yönelik bir yazılım çıkartmayacağız. İşte kendi mimarimize devam edeceğiz falan. İşte tabii hani hem Intel hem Itanium'un Itaniumlu sistemlerin en büyük üreticisi HP çok öfkelendi. İlk önce HP bir basın açıklaması yaptı ve çok ilginç de Türkiye'ye de yansıdı. Çünkü evet. hani Türkiye ofisi de Türkçe olarak bu açıklamayı yaptı. Çünkü Türkiye'de Sun ve Oracle çok güçlü. Yani. Yani ve işte HP dedi ki ya hani Sun, şey, Oracle ne yapıyor böyle müşterilere zarar verecek lafları diyor. Biz hani 10 yıl daha Integrity sistemlerini, intanium kullanan sunucu ailesi HP'nin biz daha en az 10 yıl daha destekleyeceğiz açılamasını yaptı. Ardından Intel'den açıklama geldi ki hem de hani Paul Oteli'nin yani Intel'in en üstünden geldi açıklama. O da özetle diyor ki biz kardeşim daha hani İtanyum öldü ne demek biz daha yeni işte 32 nanometre 8 çekirdekli İtanyum'u yeni duyurduk. Daha hani İtanyum'da can var. Ee, hani ikisi Oracle'a ağzının payını verdiği gibi gözüküyor. Hatta şey yapmış San... Yanılmıyorsam pardon HP kendi basın açıklamasında sanın mail adresini vermiş. şey i̇şte müşteri hizmetleri mail adresinde işte şikayetlerinizi buraya iletin <gülüyor> falan diye. Ee, Tabi şu var hani İtanyum öldü şey bir klişedir. Hani böyle İtanyum çıktığından beri İtanyum öldü ölüyor lafı geçer ama İtanyum da hep yoluna devam eder. Ee, sanın derdi şu şey Oracle'ın derdi şu Oracle sanı satın aldı ama bir şekilde bunu... Paraya çevirmesi lazım. Yani Oracle'ın artık portföyünde sunucular da var, makineler de var, hardware var. Paraya çevirmesi lazım. İşte o yüzden de tabii kendi donanımını satmak istiyor. Böyle şeylerin arkasındaki en büyük şey bu, niyet bu. Ama tabii hani şunu belirtelim. Bu devlerin savaşı. Yani burada milyon dolarlık bir pazar, burada bahsi geçen sunucular, yazılımlar öyle 10.000 dolar bile bir çekirdek bir, parası evet, bu bahsa için. Evet. Genelde milyon dolarlık lisans ücretleri ve genelde yazılım zaten donanımdan daha pahalı. O yüzden bambaşka ve hani Olympus'tan da tanrılar kapıştı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım biz ölümlülere nasıl yansıyacak göreceğiz. Şimdi Oracle sanılınca benim de şey dikkatim çekti. San Sun birkaç sene evvel Maheskel almıştı. Evet. Şimdi Oracle sarılınca Maheskel de almış oldu aslında. İki tane büyük database e, sistemi yan yana. Bakalım oradan neden olacak. Biri bedava, biri çok pahalı, çok, çok, çok, çok paralı evet, yani, bayağı paralı. Yani. Ee, yine haftanın ilginç haberlerinden bir tanesi, kayıt endüstrisinin Limeware'a 75 trilyon dolarlık tazminat talep <gülüyor> 75 trilyon dolar. Evet, hani tekrarlayalım da... bu ifadeyi. Birkaç kere kontrol ettik yanlış mı anlıyoruz? <gülüyor> değil, değil mi? Geçen sene tüm dünyanın toplam geliri bu sene, bu sene... 64, 64 trilyon. <gülüyor> trilyon dolarmış bütün dünya ülkelerinin yani toplam gayri safi milli hasıla mı ne denir toplam dünyanın geliri 64 milyon milyar trilyon, trilyon dolar. dolar. <gülüyor> Limewire'dan istenen para 75 trilyon dolar Yani, yani e, tabii Çılgın yok. çocuklar Ne diyeyim <gülüyor> Ya yani. ee, yani işte bizim Ekmeğimizi Çalıyorlar derdinde e, Limewire ee, şey, e, Kayı, kayı denizçisi yani Konuda kayı ben deniz, şey, yani son, şey Müzik firmaları Evet müzik tabi, tabi, tabi. Firmaları. Salt Park'ın bir bölümü var bununla ilgili Çok e, enteresan bir bölümdür bu olayları şey yapan eleştiren. Eleştiren. eleştiren orada gerçekten olayın farklı bir açıdan bakıyorlar işte ne deniyordu işte Metallica'nın solistinin artık işte altın kaplı havuz yapamayacağını, normal gümüş kaplı yapacağını işte bunun çok ciddi sorun olduğunu vesaire gibi yani bu tür değerlendirmeler vardı şöyle bir şey söyleyeceğim Müzik endüstrisi kurtuldu. iTunes sağ olsun. iTunes gibi hizmetler Amazon'da MP3 satın alma hizmeti var. Tabii. CD öldü dendi. Herkes kopya çekiyor vesaire ama e, o taraf gerçekten artık bir türlü Apple başta olmak üzere iPod'un çıkmasıyla beraber, yükselmesiyle beraber ben kurtuldu diye düşünüyorum. Yani bu kadar e, şeyi abartmaları biraz garipime gidiyor. Ya aslan buradaki neden şu çılgınca yüksek rakamları şu yüzden sarf ediyorlar. Korkusun insanlar. Hı, evet. Yani yoksa adam yani dünyada bu kadar para yok hani istedikleri kadar parayı Aynen. dünya hükümetleri bir araya gelse ödeyemiyor. Dünya üzerinde bu kadar para yok adamların istediği Artı kadar. Artık şey değil, Yani alamayacağını yani. biliyor. Kanunlar da artık ülkelerde değişti telif hakları. Yani birsin yani. sen bir tane yapıp indiriyorsun. Ama radyolar mesela her gün çalıyorlar bir tık tık paralarını ödemek zorlar evet, artık. Evet. Sen hala belki senden zarar ediyorlar Sözle yani. ama eskiden Radyolar da bedavaya çalıyorlardı artık o da kalktı ya. İlginç bir şey söyleyeyim ben size Daha önce benzer vakalar Yaşandı ne olmuş mesela Bir kadın 24 tane şarkı indirdi diye 2 milyon dolar evet. Ceza talebiyle Dava açılıyor evet. sonuç ne olmuş Mahkeme kadını Bak bir daha yaparsan olmaz diyor 50 dolar ceza kesiyor senin dediğin gibi tabi yani bu olay biraz ürkütmek için tabi tabi ya şimdi bu e, Türkiye'ye de yansıdı e, şimdi firmalar şöyle bir yöntem buldular e, Mahkeme şey vermek kolay onlar için e, mahkemeye açmak kolay Çok ya var. bulabildikleri herkese ihtarnameler yolluyorlar işte şu kadar para bak sizi mahkemeye vereceğiz ama şu kadar para verin anlaşalım hmm. falan gibi işte ve bunu şöyle hani böyle yüz bin kişiye birden yolluyor falan. Çünkü posta ucuz. <gülüyor> i̇şte. ee, şey, olta atıyor. Çünkü o yolladığı kişiler arasında bu mektubu hadi ya deyip çöpe atacak olan adamlar da var ama hani bir özellikle hani velisinin çocuğu, şahıs ufaksa da velisinin eline geçtiyse işte adam ne yapıp edip bu parayı ödüyor falan. İşte şeye dönüştürdüler yani bu hani telif haklarını koruma konusunu bir geçim kapısı, kapısı haline getirdiler. Plakçılık yanında... ...mahkemecilik <gülüyor> yoluyla da para kazan. Garip olaylar. Yani ben açıkçası şeye katılıyorum. Ya ben hani o South Park'ın bölümünde gösterilen şeye çok fazla katılmıyorum. Hani işte efendim yok işte Ryan'ın 10 tane arabası var mı? Ya varsa var. Sen hani onun şeyi biçemezsin. Hani kim, kimin ne tabii, kadar tabii. para kazanacağını taktığı demezsin. De. Sonuçta garip bir şeyler dönüyor. Ve son, zaten şu var. Bu MP3 işlerinde falan... Ya sanatçıların, sorun genelde sanatçılardan değil plak firmalarından kaynaklanıyor. Çünkü plak firmasının, müzik firmasının çok ilginç bir durumu var. Hiçbir şey yapmadan para kazanmak derdinde. Hani sanatçı şarkı söylüyor falan kendini paralıyor. Ama o arada durup işte bir şekilde para kazanmak derdinde. Ve o şey bozulmasın diye çok korkuyorlar. O düzen bozulacak diye. Çünkü hani iTunes falan gibi platformlar sanatçıyı direkt dinleyiciyle birebir bir bağlantı kurmasına neden oluyor. Ve bu bir plak yapımcısı için kabus demek. Bir yandan evet. biz de mesela Jamendo'dan ne yapıyoruz? orada Oradan jeneriklerimiz için müzik Değil alıyoruz. Sanatçılardan. O şey alıyorsun. Serbest sanatçılardan. Serbest sanatçılardan. Yani evet. Plak komple çıktı aradan onlarda. Herkes kendi özelliğini yönetiyor. Ödediğim paranın herhalde %90'ı falan sanatçının cebine tabii, gidiyor. Tabii, tabii, tabii. Yani Elimizin. Normalde şu anda biz işte Metallica'nın CD'sini aldığımızda Metallica'nın cebine kaç para gidiyor? Çok tartışmalı yani. Hiç mi gitmiyor? Yoksa hani çok cüzi bir şey mi gidiyor? Çok tartışmalı. Evet. Bakalım bu kavgalar daha çok sürecek. Yani şeyi çözdüler Mesela YouTube mesela büyük bir tehditti. Evet. Onlar için. Fakat şimdi bakıyorsun Sony'nin olsun diğer plak şirketlerinin film şirketlerinin hepsinin özel anlaşmaları değil var mi? bu tür sitelerde. Kendileri, kendileri upload ediyorlar. Klipleri kendi kendileri upload ediyorlar evet. artık. Eee <gülüyor> Sonraki haberimize geçelim. Google Android 3.0 e, Honeycomb kodaltı. Evet. Bu neydi? Popüler Android işletim sisteminin mobil cihazlar için olan versiyonunun tablet versiyonu. Tablet evet. versiyonu. Google ne yapıyor? Bunun kaynak kodunu artık evet dağıtmayacağım diyor. Evet, şöyle, belli için. bir süre için dağıtmayacağım diyor. O da sebebi şu. E, bundan öncekilerde halk, bunu sıradan insanlar bile edinebiliyordu bu kaynak kodlarını. Ama burada 3.0'ı dağıtmayacaklar. Yani kim alacak? Partnerler falan alıyor. Orada bir sorun yok. Ama açmayacaklar. Halka niye? Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Derdi var Google'ın. Tablet için tasarlanan bu işletim sistemini alıp cep telefonlarında kullanılacaklar. Hmm. Bunu istemiyorlar. Çünkü o tablet için tasarlanmış bir şey. Burada Google'ın süre vermemesinin de sebebi şu. yani bu Hep böyle gitmeyecek. Yine açılacak da. Ne zaman açılacağı belli. Biz diyorlar ki geliştirelim. Her şeye uygun hale gelsin bu platform. Ondan sonra ne yaparsanız yapın. Ama şu anda biz size verirsek siz bunu alacaksınız. telefonlarınızda uygulayacaksınız ve uymayacak. Bir şeyler ters gidecek. Bu sefer tabii ne olacak? İşletim sistemine gerek gelecek Google bunu Hiç. istemediği için şu anda e, halka açmayacak bunu. Ama Google'da hem Android açık olsun hem de kontrol edeyim istiyor. Evet. Yani birazcık çelişiyor. Google galiba şeyi çok başlılığın zarar verdiğini mi gördü? Ne yaptı acaba? Ondan dolayı böyle bir karar aldı. Yani, Google yazılımın artık bundan geliştirilen yazılımların temiz olmasını istiyor. Yani hata olmasın, laf gelmesini istiyor. O yüzden evet. de yani sadece yetkin insanların bu işle uğraşmasını istiyor. Ama işte dediğim gibi esas olay telefonlara uygulamasının istenmemesi. Bakalım ne olacak orada. Ee, ta tablet tarafından devam edelim. O da Blackberry'nin beklenen uzun zamandır tableti Playbook önceki ay çıkıyor e, piyasaya. İlk başta Amerika ve Kanada'da olmak üzere. Hem Android hem de Blackberry uygulamaların çalıştıracağı evet. söyleniyor. Ama Android tarafında 2-3 sürümünün üstünde olması gerekiyor uygulamaların ki e, uygulamalar yüklenebilirsin. Peki Aha. bu Playbook'ın işletim sistemi Android mi? Blackberry? Normalde Blackberry, Blackberry tabanlı. Hmm. Tabii kendi programları var. Kendi SDK'sı var. Ama işte ek olarak da Google, Android'e destek verecek. Çünkü şey gördüler, yani bu iş donanım üretmekle olmuyor. Yani Apple'a donanımla inemezsin. Yani. Mümkün olduğu kadar e, uygulamalarını arttıracaksın. Bu da süper evet. kısa yolu yani. Şeyin Uygulama dükkanının dolu olacak. Evet, evet. İşte Tabi orada şöyle bir durum var. Biz her ne kadar e, Apple'ın rakiplerinin güçlenmesini istiyoruz. Diyoruz ki ne yapmaları lazım? Rekabet etmeleri İlk başta donanım fiyatını düşürmeleri lazım. Evet. Çünkü Apple rekabetçi bir fiyattan tabletini sunuyor. Rakiplerine bakıyoruz. Ondan daha yüksek. Apple burada biraz şunu izliyor. Nasıl ki bugün Sony ne diyor? Ben kardeşim PlayStation 3 satarken donanımdan kar etmiyorum. Siz oyun aldıkça ben bundan kar etmeye başlıyorum değil. Aynı şey Xbox içinde geçerli. Tablet tarafında da Apple biraz onu uyguluyor gibi. Yazılım tarafından parayı kazanmaya gayret ediyor. Fakat Android tarafında şöyle bir sorun var. Android tarafında eee Android market var. Android market ortak. Her üretici de Android market olmak zor olmak zorunda diyelim. Yani Türkiye genelde yoktu. Türkiye kısıtlamalarından dolayı. Fakat buradan yükleyen uygulamalar paralelindiği zaman... Markaya bir şey gidiyor mu ondan emin değiliz bilmiyoruz. Bunu evet. yenmek için firmalar... Mesela Samsung'un kendi uygulama marketi var. Evet. HTC'nin kendi uygulama marketi var. Oradan üreticilerden destek alıp... E Oraya özel yazılımlar koyuyorlar. Böylece oradan uygulama satın aldıkça firma cebine biraz koyuyor. Fakat tabii ki bu Apple'ın olduğu kadar böyle combur combur değil. Açıkçası orada ne olacak ben merak ediyorum. Blackberry, Playbook geçen sene duyuruldu. Geçen sene duyuruldu ama arkasından bir sürü tablet duyuruldu. Apple yeni versiyonu çıkardı. Son hamlesi ilginç. Valla stratejik, stratejik olarak doğru gözüküyor. Kesinlikle doğru kesin doğru. Oyun tarafına geçelim mi? Evet. Oyun tarafında e, Zinga ne diyor abi? <gülüyor> Xbox Live ciddi alınacak bir büyüklükte evet. de değil diyor. Ne diyorsun? yani bunu dediği e, şimdi Zinga Marum kim Farmville'ın yapımcısı ve daha bir sürü Facebook üzerinden oynanan oyunun yapımcısı ama en büyüğü Farmville. bana çok ilginç geldi adama e, firma sahibine Diyorlar ki hani bu oyunlarını Facebook'un dışına çıkart. Hani Hı -hı. bir şey, internetin, browser'ın dışına çıkart. Mesela Xbox Live'a geçir. Adam, Xbox Live ciddi alınacak büyüklükte değil diyor. Ve sonra şöyle arkasını getiyor. Burada ciddi alınacak büyüklükte de değil dediği network 30 milyonun üzerinde evet. üye, kullanıcısı olan bir yer. Çünkü adamın hani mantığı benim çok hoşuma gitti. Diyor ki, ben diyor zengin biriyim diyor. Hani A şey düzeyindeyim, hı hı. E, harcama düzeyindeyim. Zengi, Özetle zengin biriyim diyor. Ama diyor benim diyor, çevremdeki insanların %20 en fazla %30'unda Xbox var diyor. Ama diyor, çevremdeki insanların %100'ünde Facebook var, %100'ünde cep telefonu var. Ve bu cep telefonlarının da %90'ı smartphone, akıllı telefon. Dolayısıyla ben diyor bunları desteklerim. Hani da, e, Xbox için uğraşmam. Yani yüz e, şeyle e, 30 milyona ama 300 milyona e, hedeflerim, 600 milyona hedeflerim, hani bir milyarı hedeflerim. E, Xbox falan da uğraşmam diyor. Gayet normal. Doğru. İyi geç. doğru yaklaşım. Doğru. Hani e, para kazanmak istiyorsan e, satan şeyler yapacaksın. Tutup da hani. Abi şu işte Farmville Xbox'ta yapalım, üç boyutlu olsun böyle çift işte ineklerin arkası önü dönsün falan. Yani bizim gibi, bizim gibi teknik, teknik düşünen işte teknolojiye takılmış adamlar böyle düşünebilir. İşte şimdi Farmville'de tarlanı bir açıdan görürsün. İşte üç boyutlu yapalım tarlanın işte köstebek gibi toprağın altına gir abi. Tamam da satacak mı gerek var mı? Hani sonuçta adam iki boyutlu bir oyun yapmış çatır çatır parasını Aynen. kazanıyor. Ee, ve hani çok güzel cevaplarmış bence. Ee, o yüzden hani çok hoşuma gitti bunu anlatmayı <gülüyor> o yüzden istedim. Eee <gülüyor> 2 çıktı. Evet. Çok şükür. PS içinde getiriyor. Vallahi e, ne şey... getiriyor? <gülüyor> Sen o, o, o sorunca cevap önce siz burada konuşurken ben bir yandan kralistiki'yi satın almakla meşgulüm Steam <gülüyor> üzerinden. E, Alabildin mi? Aldım aldım. Nereden? Steam'den aldım. Aaa yani. Play Store'dan alacaksın. Ya diyor ben vatan aileyim şimdi ben. <gülüyor> Ama şimdi, sen tabii İngilizce aldın. Ben tabi İngilizce olmasını da istiyorum ayrıca. Yani Emirhan öyle şey deyince şey bile alıyorsun. Adem Lazlar, Lazca konuşan Amerikalılardan bahsedince <gülüyor> biraz tırstım açıkçası. Ama alış sebeplerinden e, birisi başka bir şey. E, burada bir kampanya yapmış Steam. E, fiyat aynı 59 dolar da. ...26'sından önce alırsan, yani bugün alırsan, Limited Edition'de bedava upgrade var diyor. Hmm. Limited Edition'de ekstra özellikler koymuşlar. Mesela özel bir silah et, etel yazmış buraya, evet, aksesuar takıyorsun. Bir de şey çok önemli, bir tane hologram varmış, senin aynısından bir tanesini düşmanın önüne koyuyor. Bu Toto kolda vardı ya. Ya o şey ya dedi efsane. ya 40 yıllık şimdi birazdan konusu açılacak Dük Nükem'de vardır. Eh. Ho Holo <gülüyor> mi? ne diye bir şey. <gülüyor> i̇şte o, ondan koymuşlar. icat etmişler. Ee, yeni silah skinleri var e, kaplamaları ondan sonra Künye gelmiş. Yani Künye takıyorsun ve gözüküyor her diğer oyuncular aa, aa. senin ismini görebiliyorlar Künye'de. Öldürmeden önceki 0.01 saniyede künyeden adım mı okuyacak Ya adam? da belki toplayacaksın. Maltiple, herhalde yok. toplayacaksın falandır yoksa. <gülüyor> Ondan sonra işte level 5'e doğrudan atlıyormuşsun. Aa o da ayıp ama. Evet. Parayı ver level 5 öyle. Olmaz. Ve tüm e, <gülüyor> sınıfların presetlerine hemen e, şey demiş ulaşabiliyorsun. E, bu multiplayer için geçerli bunlar. İşte bonus XP'ler var. Experience hmm. point'ler veriyor sana. Ya bunu sevmiyorum ben. Parayla evet. bölüm geçme olayı. Yani Diyorsun bu da abi, ya. Bu, burada ekstra para yok işte. Limited Edition'ı anladığım kadarıyla bunlar parayla satacak daha sonra. Ama bugün alırsan ha, ha. bedava. Ama işte sonuçta parayla. Hani Tabii. Limited Edition'ı alırsan bölüm sonucunu canavarını geçeriz abi. Senin evet. yerine biz oynarız. <gülüyor> yani olmasın Ama ya. şu an Steam'in böyle bir kampanyası var. Onu da söylemiş oldum. Ben Emirhan içeride Türkçesini oynarken gördüm. Hı -hı. Ya bu oyunların Türkçe seslendirmesini hep aynı adam mı yapıyor ya da aynı adamlar mı yapıyor? Aynı Çünkü adam, oradaki sesler işte nereye gitti, bulun onu falan gibi konuşmalar var. Assassin's Creed'de, Assassin's Creed Türkçe değil. Hani ilk hmm. oyun ama orada Türklerle muhatap olduğun zaman evet, evet. baktım aynı seslendirmeyi aynı evet, adam aslında... yapmış. Yani söyledikleri şeyler de aynı. <gülüyor> <gülüyor> oluyor. Sen bir seslendirme stüdyosuyla anlaşıyorsan onun bir ekibi var. Ha, zaten aynı ekip seslendirmeyi seslendirme böyle yapıyor. Crisis 1'in Seslenmesi daha iyiymiş burada aldığımız şeylerde öyle hı -hı. bildirimler. Crysis'in daha kötü olduğu yönünde. Türkçe ama seslenmesinin... şey coşula gitti şimdi oyunu baktım hani Türkçe seslendirmişler ve hani hani e, normalde hani Türkçe sadece menüler falan değişirdi yaz yazlar ya burada hı -hı. mesela işte enerji yazıyor hani e, oyunun evet, içindeki hı -hı. aktif şeyler de değişmiş Türkçe evet. olmuş güzel. O bakımdan güzel olmuş ama e, biz tabi demin söylediğim gibi teknik adamlarız. Bizi Crisis 2 heyecanlandırdı mı? Directrix 11'sından. Çok ağır bir eleştiri var mesela. Şimdi bir oyun dergileri falan yine işte uçuyor kaçıyor vermişler yüksek puanları da. Bir bir yabancı sitede adam çok sert bir yazı yazmış. Bir kere şey diyor. Directrix 11 nerede? Yok. Yok. Sonradan patch'le eklenecek kısmı palavra. Çünkü şöyle Directrix 11'e 11 ile bir oyun yapıyorsan en baştan böyle yola çıkman lazım. Tethelation'ı falan kullanmak için e, en baştan ona göre hazırlanman lazım. Tamam. Yani patchle eklenecek bir şey yok. Dertix 11 yok ne var? 10 zannedersem, 9 daha doğrusu da oyun aslında daha kız. Yani evet. konsol. E zaten şöyle. Arada 10 var yani onu unutuyoruz. Ha yani. Bir kere... 11 yok 9 var yani evet. şu anda. App Store bit yok. O işte o enteresan 64 bit, bit yok. yok, DirectX 11 yok. E normalde Crisis'in teknolojiyi biz PC'de oyun teknolojisine ilerletecek oyun olduğunu bekledik. Çünkü Crisis, Far Cry böyle oyunlardı. E Crisis 2'de DirectX 11 yok, 64 bit yok. Aynı zamanda benim çok sinirlendiğim bir şeydir her oyunda Oyun çıktığı gün peçi çıktı hı hı. Yani bu oyun çıktığı gün peçi çıkması o oyunun tamamlanmadan Aynen. Piyasaya sürülmüş olduğunun evet. ispatıdır Yeterli beta testinin yapılmadığını görüyorum. Ve hatta şöyle bir Ben kendim görmedim ama eleştirilerde okudum Diyorlar ki oyunun peçlenmemiş versiyonunda Oyun yüklendiğinde press start yazıyormuş Yani konsollarda He. start düğmesi vardır evet. ya Fakat sonra patchte düzeltilmiş <gülüyor> press enter olmuş hı. Ya şimdi bu, bunlar şunu gösteriyor. Crytek'in aksine iddia etmesine rağmen Crysis 2 konsollar dikkate alınarak geliştirildi, PC'ye aktarıldı. Evet, yani evet. Bu, bunu gösteriyor. Bunun tersini söylüyor şey Crytek ama hani bence hiç ana geliştirme platformları PC değildi gibi. Ee, bilmiyorum yani şu anda insanlar bir heyecan falan hmm. Ha oyun güzel. Hani evet, şöyle evet. oyun görüntüsü çok şöyle, güzel. Şöyle Darktext yapılmış en iyi oyunlardan bir tanesi. Yani, yani yani içeride oynanırken ben de izledim Ama çok şey, güzel görünüyor. Ben senle gördün ee, bir tane çalının çalıdan sürtünerek geçeceğimiz farz ederiz içinden geçiverdik. Ben toymuş. 3, e, 3 boyutlu zannede. <gülüyor> evet düz Şeyle, çıktı. E, adadayken Crisis'te her türlü çiçeği çiçeğe, yani. zaman bir etkileşim oluyordu. Burada etkileşim biraz azalmış gibi gördüm. Bakalım. Yani Crisis yani bizim için o gözüküyor. Sırf oyun değil. Bizim için önemli bir test aracı. Evet, yani o yüzden hani çok konuşuyorsak hakkında bu nedenle. biz başka türlü bekliyoruz Crisis'i. Benchmark olarak bekliyoruz. Yani <gülüyor> hep çalışmıyor. Şu ha, şu haliyle pek benchmark olacak gibi evet, değil. çalışmıyor zaten. Yani şeyi çok merak ediyorum. Crisis'in ilk Crisis'in senaryosu hani uyduruk bir şeydi. Hmm. Yine böyle hani oyun adada geçsin diye Far rayin etkisiyle zorlanılmış falan. Bu sefer Senaryo Richard Morgan'a yazdırılmış. Richard Morgan'da da Türkiye'de çevrilmiş kitabı yoktu Zen diyordum ama e, yaşayan genç bilim kurgu yazarlığının en önemlisi diyebilirim. Evet. Mesela Altered Carbon diye çok önemli bir kitabı var. Yanılmıyorsam 13 diye bir çok önemli bir kitabı var. E, i̇lginç. Hani ona yazdırılmış senaryo e, İnşallah hani daha öncekiler gibi içi boş değildir. Ben birazcık oynanırken izledim içeride Emirhan oynarken pek bir şey anlamadım. Çünkü yine insanları falan öldürüyorsun. E hani uzaylılar uzaylılar bir şeyler olacak. Tabii da. o şey şeyini oynayın. Ama işte iz, in... ilk başıydı ilk bizim gördüğümüz Hem yani training kısmıydı. Şeyi o oynayınca anlarız herhalde Zaten hikayesini. Zaten 10 saniyeden fazla dayanamadığı için bir şey göremedik. Valla işte çabalıyor kendisini şimdi içeride hala oynuyor. Bir e, yılan hikayesi. Dükkan Dükkan Forever'ı Mayıs'tan... Haziran'ı ertelendim ama burada şeyi unutmuşlar. Haziran derken 2015 Haziran onu ben şey <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> yılı söylememişler. Öyle yani. talihsiz bir oyun ki yani Dük Nükem yarın çıkacak olsa bu sefer Japonya depreminden yine ertelenecekti. E, yani, İçinde yani. <gülüyor> yani Nükem, kerimez geçti. Nük geçen oyunlar artık şey biliyorsun Japonya'ya saygı olaylarıyla ertelendi. Geçen hafta yapıştım sana. Ee, Acaba bak, oyun hazır ondan dolayı mı ertelendi? Ne diyorsunuz? 99'dan beri yapılıyor benen <gülüyor> Ya bu sefer şey e, ya ben yıllarca şeye inanıyorum, bu 3D Reams falan işte bu Lüknükem'in haklarına sahip olan firmalar bunlar hepimizi oyaladı. Evet. Ya yani bir oyun on küsür senede yapılmaz mı ya? On küsür senede ne oyunlar çıktı? Bunlar oyun oyun yapmadılar, Herkes oyaladılar. Ara daha bire Lüknükem lisansını, cep telefonlarını, Xbox'a, bilmem ona buna sattılar. Evet. Çatır çatır paraya çevirdiler. Ama bir yandan da ha insanlar işte böyle senede bir tane yamuk yumuk ekran görüntüsü yayınlayıp falan anlamsızca sıcak tuttular şeyi hı hı. pazarı. Ne oldu? Belalığını buldular. Riflas ettiler işte kapanlar. Şimdi Gearbox Software bu adamlar iş bitiren adamlar. Evet. Yani ve süper oyunlar çıkartan adamlar. Bu adamlar bir senede iki senede bu oyunu bitirir. Hı hı. Çok hani sonuçta ne olacak ya yap bir Gerçekten. şey. Ben şunu merak ediyorum. Ya günümüzde hani bizler Dikkekan 3D'den oyunu oynamış adamlarız. Öyle. Fakat günümüzün asıl gençleri Haberleri biliyor yani. mu acaba? Yani <gülüyor> belki şey yani artık bir önemi falan da kalmadı bu Kalmadı. Oyun. Hani zaten e, Dikkekan'ın önemli şeyi de yani grafikleri grafiklerin havasıydı. Ha yani. Es çünkü e, du o zamanın diğer işte doğumuna falan göre daha e, light bir oyundu. Daha isperdi bir, bir oyundu. İşte hatunlar falan evet. vardı. Hani e, oydu. Espirisiydi şeyi. Geçen yıl hatırlarsanız 99 dergisini karıştırırken orada da vardı hala. Duplikam <gülüyor> <Bülkan, gülüyor> incelemesi vardı, vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl Haziran öngörüş, ayında. Nasıl bir öngörüş yani o zaman. Yani, şey yani. yani, 12 Haziran ayında çıkacakmış 10 Haziran. Hmm. Vallahi işte çıksın da inşallah benchmark modülü vardır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gündemin sonuna geldik. Teknoseyir tarafında neler var her zamanki gibi bir klasik onlara değinelim biraz. Eee. Öncelikle ilginiz için çok teşekkürler. Podcastlerimiz iTunes'da en tepeye oturmuş durumda Türkiye'de. Ee, i̇lginiz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, podcast konusunda daha da eğileceğiz bundan sonra. Evet. Ee, birkaç eleştiri var onlara cevap verelim isterseniz. Bunlardan ilki, ya kardeşim neden 10 dakika? Yapın şunu 20 dakika izleyelim Değil mi? mesajları. Murat ne diyorsun bununla ilgili? Cevap sana yani, Burada bizim formatımız 10 dakika ve bizim aslında bu yayınlarımızın hoşlarına gitmesinin sebebi de 10 dakika olması. Yani tabii biz tabii, burada tabii, bir yayınsak biz tabii. bir saatte her bak iddia ediyorum bu ana şu ana kadar yayınladım, her 10 dakikalık programı biz bir saat yapardık. Ama böyle yayına yayıla düşük tempoyla uzatırsınız yani, şey, evet. yani program şişer. 10 dakika olduğu için beğeniyorlar aslında sebebi bu. O yüzden yani, biz bunu, evet, bunu e, aşmayacağız. Her şu oluyor. Çok anlaştığımızdan. bitirdiğimizden bazen e, geliyor. Evet bazen şey, şu oluyor. Konu hakikaten bitmiyor. Yani o noktada bitiremiyorsun. Evet. 1-2 dakikalık aslında bakarsanız 10 dakikayı aşan evet. videomuz var. E başta 15 dakikalık mı? 14 evet. dakikalık videomuz var. Ama bunlar var. istisna. Yani olduğu zaman da ya 10 dakika oldu artık susalım demiyoruz. Yaparız tabii. E bölüyoruz. Ya da işte bölüyoruz. Abi bir, 30 dakika toplam. 3 evet. bölüm. Evet. Baştan belliyse <gülüyor> konumuzu uyacağız. Bölüyoruz ama e, o andık gelişen bir olay ise bir 2 dakika. Var. Bir evet. yandan da şey talepleri geliyor. Günde, hani madem uzatmıyorsunuz günde birden çok bölüm olsun. Onu da şöyle açıklayabiliriz. Ee, biz TeknoSeher'e başladığımız zaman PC Labs'ı, Dark Cardiory bazı kapatıp gelmedik. Evet. Dolayısıyla onlar da sürüyorlar. Ee, onların içerikleri de devam ediyor. Ee, onlar devam ederken TeknoSeher'e günde birkaç tane program yapmak biraz şu aşamada zor. Ama evet. şu olur, TeknoSeher büyür, çok daha gelişir. Tabii, daha çok iyi görür o zaman biz bu işin yani tedbirini alır sayımızı arttırırız. İlk büyük sponsorumuzu aldığımızda. Hayır sos. öyle. Değil mi? <gülüyor> Şimdi şöyle bir durum var teknolojiye daha e, bir ay olacak. Yani olmadı işte, daha, bir, daha, ay daha olmadı. bir ay olmadı. E, fakat bir anda şey muamelesi görüyor. Bilmem kaç yıllık köklü site muamelesi görüyor şu anda izleyiciler tarafından. E, gelen yorum sayısı yayınlanan her makalenin izlenme sayısı inanılmaz. Ama bir yandan da hani şu gerçek var ki teknoseyri daha kundakta bebek. Aynen öyle. Artı şunu da hiç çekilmeden söyleyebiliriz. Bu, bu da ticari bir iş yani. Bu bir hobidi. Ki, tabii ki. Ve hani çeşitli şey, seferler ben bunu yazılı olarak da hani okuyucularla sohbetlerde belirttim. Dark Hardware'de. pahalı bir proje. Çok pahalı bir proje. Ee, yapılması, üretilmesi, yazı yazmaktan daha kolay gözükse de daha pahalı. pahalı. Hani zor olmasını tartışmam pahalı. Ee, i̇nşallah başarılı olacak. Kendi yani. hani bu bebek ayağa kalkacak, yürüyecek, evet. koşacak. Ee, inanıyorum ben buna. Baya bir, çünkü tecrübemiz var. Bu işte evet. aslında çok da acemi değiliz ee, yayıncılık konusunda. Evet. Ama daha da yani bebek olduğunu unutmamak lazım. Bebekten de çok bir şey beklemek evet. gerek. Tabii bebek olduğumuz için de e, bebekler büyürken hep böyle sürprizlerle gelir. Aniden konuşmaya başlar, bir evet. şey olur. Aniden emekler, ayak kalkar, kalkar falan. Biz de e, önümüze gidenen de sürprizlerimiz olacak. Tabii. Ee, bu arada başka şeyler de var. Mesela yanlışlıkla e, program, sayfayı kapatıp yeni baştan şey dinlemeye videolarımızı izlemeye başlayanlar varmış. Onun için uyarı koyabilir misiniz diyorlar. Yanlışlıkla çıkmayasın. E, tabii o <gülüyor> artık yani birazcık şey hani bayağı bir sahiplenmelerinden e, Hı -hı. görüyorum. Yani o tabii olacak iş değil de. Hı -hı. Hani... Biz onları tabii dinliyoruz yine. Onunla ilgili ufak bir yazılım sorunumuz var. Onu da birkaç gün içinde... Yani şurada çözmeye soruşu, yani bunları hakikaten dikkate alıyoruz ama küt diye hemen aniden çözüm sunamıyoruz. Ama Tabii. elbette zaman içinde olacak işte, hı -hı. işte iPad olayını. Ama ee, ona zaten Murat hani, hani işte, e, şimdi yanlışlık e, yanlışlık yapmayacaksın. Hani hı -hı. Bir arabayla da yanlışlıkla giderken <gülüyor> bariyere vurdum. E, hani Ford firmasına mail atıp da lütfen bariyere çarpmayan araba yapın. Hani orada birazcık şey. Hani ben orada iz, e, o izleyicinin Siteyi sahiplenmesinden hmm. dolayı bu çok sevimli bir şekilde mesajın geldiğini hani e, takdir ediyorum. E, aslında biraz da espri yani o hmm. şey değil hani talep değil. Ama hani yanlışlıkla browser'ı kapatma. Hani <gülüyor> anlatıyorsan <gülüyor> hani oraya da bir şey diyemeyiz ki. Yani, Altyapı konusunda gelişmeler var. Evet. <gülüyor> Altyapı konusunda gelişmeler var. Bitiş De jeneriğimiz bitiş olacak. şeyimiz var. Bakalım nasıl halledeceğiz onu. Çalışmalarımız sürüyor. Bu haftanın da sonuna geldik. Evet. Eee önümüzdeki haftaki uzun haftalık gündem değerlendirme podcast'imizde görüşmek üzere Herkese. Önümüzdeki hafta bayağı sürpriz bölümler var. Değil evet, mi? Tabii, Şimdiden tabii. hadi onu da söyleyelim. Bir heyecan yaratalım. Pazartesi Salı günü biz <gülüyor> bizde olsun. Evet, sürprizler var çünkü. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.